Edebiyatın Gücü Nazım ve nesil yoluyla hale ve duruma göre söylenen ya da yazılan zarif, ölçülü, ahenkli dil kurallarına uygun sözler veya bu çerçevedeki sözlerden bahseden ilim diyebileceğimiz edebiyat aslında terbiye, nezaket Zarafet ve haddeden geçme, kıvama erme manalarına edeceğimiz edep kökünden gelmektedir. Ama daha çok da insanın hayat tarzı, yaşama üslubu, siretiyle alakalı ve onun kalbi-ruhi hayatının inkişaf ettirilmesine vesile bir amel diye yorumlana gelmiştir bu manadaki edebin tahlil edileceği yerse ya ahlak kitapları ya da tasavvuf risaleleridir. Örfi manadaki edebiyatın, bu anlamdaki edeble doğrudan doğruya değil de, dolayısıyla bir münasebeti vardır. Biz burada o münasebeti sükut geçerek, edebiyat sözcüğünden anladığımız manaya, kapı aralama ölçüsünde küçük bir menfez açmak istiyoruz. Boyumuzu aşkın böyle bir konuda ifade edeceklerimize değil de niyetlerimize bakılmalıdır. İtiraf etmeliyim ki bizim gibi dar ufuklu insanların kendi sahalarında bile her şeyi tam ve doğru düşünemedikleri gibi doğru düşünebildiklerini de tas tamam seslendirebilmeleri oldukça zordur. Aslında böyle bir mülahazayı tamim etmek de mümkündür. İmam Şafii El-Üm kitabını kendisi veya daha başkaları defaatle tetkik ve tahsih ettikten sonra yine rahatsızlık duyabileceği bazı hususlarla karşılaşınca ellerini kaldırıp Allah'a yönelmiş ve onun Nur Efşan beyan mecmualarının dışında hiçbir kitap ve kitabetin kusursuz olamayacağını itiraf etmiştir. Evet. Onun kelamına dayanmayan ve onun nurunun ziyasıyla beslenmeyen en nadide yazı abidelerinin, en şahane sanat eserlerinin, en beli beyanların, en göz kamaştırıcı tasavvurların ihtiva ettikleri dil ruba keyfiyetler dahi tamamen izafeedirler ve ona ait güzelliklerin birer yansıması birer aksi sadası olmaları itibariyle herhangi bir kıymeti haiz olsalar da katiyen zati ve kendilerinden bir değer ifade ettikleri söylenemez. Ne var ki bunun böyle olması hiçbir zaman bizim şevkimizi kırmamalı ve çalışma azmimizi de felç etmemelidir. Etmemelidir ve biz her şeye rağmen hep düşünmeli, söylemeli, planlamalı, planladıklarımızı gerçekleştirmeye çalışmalı ve bütün bunları yaparken de bazen yanlışlıklar yapabileceğimizi, çok defa hata ve kusurlara girebileceğimizi hatırdan çıkarmamalıyız. Evet, insan olarak elbette ki bazı yanlışlıklarımız olacak. Bunları anladığımızda hemen tasihe gidecek, eksiklerimizi telafi etmeye çalışacak ve usulü fıkıhtaki ifadesiyle sürekli eşbehi takip edeceğiz. Edecek ve tespitlerimiz isabetli olsa da olmasa da, hak katında beşeri idrak ve içtihada açık sahanın hakkını vermeye çalışacağız. İşte bu perişan mütalaya da bu mülahazayla bakılmalıdır. Yoksa nerede edebiyat, nerede biz? Daha önce beyan başlığı altında, Sözün insanoğluyla doğduğunu, insanoğluyla geliştiğini ve onun çok önemli bir derinliğini teşkil ettiğini ifade etmeye çalışmıştım. Beyan, tarih boyu, düşünce imbiklerinden geçe geçe, söz sarraflarının elinde işlene işlene, mukadder kemaline erdi ve bir gün geldi edebiyat oldu. Bu itibarla da denebilir ki edebiyatın bugünü dünden daha parlak olduğu gibi yarını da bugünden daha parlak olacaktır. Veya parlak olmalıdır. Evet, bir münasebetle Bediüzzaman'ın da ifade ettiği gibi insanlık sonunda bütün bütün ilme yönelecek. Yönelecek ve gücünü büyük ölçüde ilimden alacak. İhtimal o zaman o zaman Söz ve ferman tamamen ilmin eline geçecek. İşte ilmin bu ölçüde gelişme gösterdiği bir dönemde, fesahat ve belagat de veleşerek kıymetler üstü kıymete ulaşacaktır. Muhtemel böyle bir dönemde insanlar, düşüncelerini birbirlerine kabul ettirmek için daha çok dil silahını kullanacak. İfade zenginliğiyle onların gönüllerine girmeye çalışacak, ve edebiyatın sihriyle ruhları fethedeceklerdir. Hazreti Adem'de icmalen tecelli eden ilim ve beyan hakikati Kur'an vesayetinde Hazreti Ruhu seyidil Enam'la tafsile ulaşmış, beklenen meyvesini vermiş ve hükmünü icra etmiştir. Şimdi eğer dünya daha bir süre olduğu gibi devam edecekse Önümüzdeki yıllarda ilmin nihai hızına ulaşmasına karşılık dilde en güçlü hatipleri ve en zengin hutfeleriyle hemen her mahfilde ona tercüman olmaya çalışacaktır. Evet, her zaman ihtiyaç ve zaruretlerin bağrında beslene beslene gelişen beyan aynı ortamda son bir kez daha sultanlığını ilan ederek sözünü herkese ve her şeye dinlettirip bir kere daha gücünü ortaya koyacaktır. İsterseniz siz buna inkişaf etmiş Kur'an çağının yeniden yaşanması da diyebilirsiniz. Hakikat aşkıyla ilim aşkının, anlama sevdasıyla anlatma tutkusunun, insani değerlerle onları takdirin iç içe yaşandığı bir Kur'an çağı. Bu arada şu hususun vurgulanmasında da yarar görüyoruz. Geleceğin düşünce mimarları, dil üstatları, ne yapıp yapıp bizim perişaniyet ve yetersizliğimize emanet edilmiş bulunan beyana sahip çıkmalı, onun dilindeki bağı çözmeli ve kendi düşünce dünyamız hesabına mutlaka ona kendini ifade edebilme imkanı hazırlamalıdırlar. Yoksa daha uzun süre, bülbül nameleri beklediğimiz yerlerde hep saksağın sesi dinleyecek ve gül yolunda dikenlerin iz ağcından kurtulamayacağız. İnsandaki beyan gücü ve ifade zevki, bugüne kadar hep edebiyat atmosferi ve edebi düşünce vesayetinde gelişmiş, kıvama ermiş ve oturaklaşmıştır. Ancak... Edebi düşünce veya edebiyat derken bundan ne anladığımız, ne anlamamız lazım geldiği de oldukça önemlidir. İnsanoğlu dünden bugüne duygu, düşünce ve gönül varidatını sözlü ya da yazılı edebiyatın yanında sinema, tiyatro ve sembolik resimlerle de ifade ede gelmiştir. Konu söz ve yazının dışına taşınca tabii olarak, kelimelerin, cümlelerin yerlerini de jestler, mimikler, sesler ve daha başka enstrümanlar almıştır. Almıştır ama bunlar hiçbir zaman söz ve yazının yerini dolduramamışlardır. Zira bir milletin kendi edebiyatını kendine has çerçevesiyle inkişafa açık bir zeminde korumasının, koruyup her zaman onu millet fertlerinin başvuracağı bir kaynak haline getirmesinin, Sonra da imkanlar elverdiği ölçüde bu kaynağı yaygınlaştırarak bütün bir toplumun milli üslubu, müşterek sermayesi, gelecek nesillerin de beyan mezrası, söz abidelerinin meşeri olarak, maşeri vicdanın emanetçiliğinde, milli hafızanın bekçiliğinde kendi orijiniyle devam ettirmesinin en selametli yolu yazıyla tescil, ve tespit olsa gerek. Bu bakımdan edebiyat derken biz onu her zaman yazılı ya da sözlü kelimelerin, cümlelerin sihirli dünyasında aramış ve onunla tanışıp halleşmeyi de hep kitapların, mecmuaların sayfaları arasında gerçekleştirmişizdir. Anlatılmak istenen herhangi bir konuda ister belli bir üslup takip edilsin, ister edilmesin. İster ortaya konan eser bir sanat kaygısıyla ele alınmış olsun, ister sade bir üslupla ifade edilsin. İster hedef kitle olarak dar bir kesim düşünülsün, ister büyük kalabalıklara hitap edilsin. Edebiyat denilince akla gelen yazılı edebiyattır. Edebi olarak ele alınıp işlenen konunun, bir din, bir düşünce, bir felsefe, ya da bir doktrin olması fark etmez. Edebiyat, insanlığın tarih boyu elde ettiği bilgi birikimini nesilden nesile aktarabilmenin, dünü bütün derinlik ve zenginlikleriyle şimdilerde de duyup hissedebilmenin, mazi ve hali, realitenin iki buğdu, geleceği de onun izafi derinliği şeklinde zevk edebilmenin en önemli yollarındandır. Ne var ki her millet, evvela kendi milli ve dini kaynaklarını esas alıp, sık sık onlara müracaat etmeli, kendi milli hafızasının özünü usaresini öne çıkararak, onu bir temel unsur kabul etmeli, hatta bunları, edebi duygularını ve sanat telakkilerini resmetmede bir kaneviçe gibi kullanmalıdır ki, kendi edebiyatının ruhunu tahrip etmesin, ve kendi duygularını, düşüncelerini, ilhamlarını seslendirmede yabancı enstrümanlara ihtiyaç duymasın. O böyle yapıp kendi kültür değerlerini birer atkı olarak kullandıktan sonra, çağının yorumlarını da yanına alarak genişlemesinde, derinleşmesinde ve evrenselliğe yürümesinde herhangi bir sakınca olmasa gerek. Aslında milli hafıza, Milli kültür esas alınıp bize ait kaynaklarda net olarak ortaya konmak suretiyle kayma noktaları önlendikten sonra evrensel değerlere karşı lakayt kalmak, genişi dalaltmak, büyümeyi durdurmak, canlıyı can keş etmek, imrendirme ve özendirme konumundan imrenme ve özenme derekesine yuvarlanmak demektir ki. Bugün üçüncü dünya ülkelerinin durumu, bunun en canlı örneklerini teşkil etmektedir. Bu ülkelerde bazen törelere takılarak, bazen yöre anlayışlarının tesirinde kalarak, bazen de yabancılaşma endişesine karşı duyulan, bu biraz tabii de olabilir, tepkiden ötürü edebiyat adına hep bir tevakkuf yaşanmış, açılma hareketleri büyük ölçüde durmuş, genişleme tefritlere, tepkilere feda edilmiş, hatta zenginleşme gayretleri fantastik bulunarak, çok önemli bir kısım varidat kaynakları kurutulmuştur. Dahası bazı zamanlarda, edebiyat alanı daha da daraltılarak, bir bölge, bir yöre ve bir lehçeye incirar ettirilmek suretiyle hem gelişmeye açık dallar kesilmiş, hem de, edebiyat alanı tımar edilip işlenmediğinden dolayı kök kurutulmuştur ki böylece milli olanın gelişmesi engellenmiş ve taşra köşelerinden herhangi birinin anlayışı ihya edilerek dünyada saygın bir dil haline gelme yerine küçük bir coğrafyanın sesi, soduğu olarak kalınmıştır. Buna kendimizi unutulmaya salmada diyebiliriz. Aslında durgunlaşan yaşama aktivitesini kaybeder. Gelişmeye açık olmayan kurur. Olduğu gibi kalan zamanla devredir. Meyve vermeyen ölür. Bu mülahazalar sadece edebiyatla alakalı da değildir. Dinden düşünceye, sanattan felsefeye kadar hemen her mevzuda söz konusu olabilirler. Kaldı ki edebiyat, sadece insanlar arasında yazı yazma ve söz söyleme sanatlarıyla laf ebeliği yapmak, beğenilen sözler üretmek mesleği değildir. O, belagat ve fesahat buğutlarıyla söz söyleme sanatını sevimli hale getirerek, gündelik dili en temiz, en nezih, en sevimli ve kalıcı malzemeyle beslemenin, süslemenin, zenginleştirmenin, suyu, havası, incisi, mercanı ve kullandıkça, harcadıkça çoğalan hazinesidir. Edebi mülahazalarla işlenen nazım ya da nasir, kelime zenginliği, ifade mousikisi ve üslup asaletiyle her zaman bir gaye, bir mazmun etrafında canlı cansız söz ve sözcükleri harekete geçirerek, bunlardan bir beyan abitesi kurmayı hedefler. Böyle bir hedefe yürürken de seçip yerli yerine yerleştirdiği her kelime ve cümleyi umumi maksadın adeta notaya göre seslendirilmiş birer namesi gibi ses verecek şekilde yerleştirir. Bu sesler, bu nameler bir yandan illeyi gayeleri olan mazmuna tercüman olurken diğer yandan da yazarın düşünce tarzını, genel temagüllerini ve ruh halini aksettiren birer fon müziğine dönüşür. Evet, iyi bir söz ustasının ortaya koyduğu lirik bir nazımda, kelimelerin onun heyecanıyla inler gibi olduğunu duyarız. Destan duygularıyla köpürmüş edip bir sineden fışkıran kelime, cümle ya da mısralar, Kulaklarımızda mehter sesi gibi yankılanır Üstatça ortaya konmuş bir dramada Bütün söz ve sözcükler Ruhlarımızın derinliklerinde dramatik bir hadisenin Sesi soluğu gibi tınlar Evet bir edebiyatçı Her yerde gündelik duygularla kendini ifade eden Sokaktaki adamdan çok farklı düşünür Farklı değerlendirir Farklı yorumlarda bulunur ve her zaman seviye peşinde koşup gelecek nesillere severek tebarüz edip saygı duyacakları bir miras bırakmaya çalışır. İşte bu yönüyle de o her zaman bir üstad, diğerleri birer çırak, o bir mimar, ötekiler de birer işçidir. Aslında gündelik dilinde edebi dil gibi kendine göre bir güzelliği, rahatlığı, hoş bir albenisi ve saf zevke açık bir tabiiliği vardır. Ne var ki edebi dildeki şiiriyet, musiki, ahenk, iç içe manalar armonisi ihtiva etme gibi özellikleri ve her zaman mevzunun bütünüyle cümle ve kelimeler arasındaki münasebetin gözetilmesi gibi, mümarese, zevk, ve bediiyat istidadından kaynaklanan öyle bir faikiyeti vardır ki, o istidatta olmayanların bunları duyması, zevk etmesi şöyle dursun, bazen anlamaları bile çok zor olur. Bununla beraber edebi üslubu, bir üst sınıfın ya da aristokrat bir kesimin dili saymak da doğru değildir. Onu iç zenginliğiyle, değişik ima ve işaretleriyle, Müstet veaatü terakib diyeceğimiz, umum heyet ve terkibin ifade ettiği tali derecedeki manalarıyla olmasa bile, şöyle böyle her seviyedeki insan mutlaka anlayabilir, anlayıp belli ölçüde o kaynaktan beslenebilir. Bu suretle zamanla duygularını, düşüncelerini daha rahat ifade edebilme konumuna yükselir ve konuştuğu lisanın hareket alanını genişleterek, dilde daha yüksek bir manevra kabiliyetine ulaşabilir. Tabii bu arada, lisan adına bildikleri şeyleri daha bir pekiştirerek, anlayabildiği ölçüde usulüne uygun ilavelerde bulunarak, dillerini zenginleştirir ve düşünce ufuklarına yeni yeni derinlikler kazandırır. Ne seviyede olursa olsun, bugün hemen hepimizin konuştuğu dil, nesiller boyu sessiz sessiz hafızalarımıza yerleşen, ruhlarımızca benimsenen, usta şairlerin ve naşirlerin ortak gayretlerinin ürünüdür. Kim bilir bugüne kadar bu söz üstatları hem de bir kuyumcu hassasiyetiyle kelime cevherlerinden ne beyan takıları, ne söz gerdanlıkları hazırlayıp bize armağan ettiler de, Belli ölçüde de olsa biz şimdilerde hep o zenginlikle kendimizi ifade edip duruyoruz. Herkes onların ortaya koyduğu bu söz abidelerini ve bu abidelerin ruhundaki estetik derinliği anlamasa da biz hepimiz onları hep sevmiş, takdir etmiş, beğenmiş ve daha yok mu diye sürekli beklenti içinde bulunmuşuzdur. Zaten işin bu kadarını duyup hissetmek için de ne edibin sanat endişesini, ne inşa gücünü, ne fikir sancısını ne de eserini planlamadaki başarısını cevahir kadrini bilen bir cevher firuşan gibi bilmeye gerek yoktur. Evet. Söz sultanları diyebileceğimiz edebiyatçılara kitleler her zaman güven duymuş, onların gayretlerini alkışlamış, mesailerini takdir etmiş ve çok defa da bu takdirlerini onları taklitle ifade ede gelmişlerdir. Öyleyse ediplere düşen de odur ki, bütün söz söyleme yeteneklerini, sanat kabiliyetlerini her zaman hakkın, iyinin, güzelin emrine vererek, tabi çırakları sayılan kitlelerin ruhlarını batıl tasvirlerle yaralamasınlar onların saf düşüncelerini mülevves hayallerle kirletmesinler ve nefsaniyelikleri resmederek onları cismaniyetin azat kabul etmez köleleri haline getirmesinler. Çağın büyük mütefekkiri, ediplerin edepli olmaları lazım geldiğini, Kur'an'ın teklif ettiği edep çizgisinde davranmaları gerektiğini vurgular, ve kaynağa itibariyle de bizim insani yanımızın en önemli bir derinliği sayılan beyana karşı saygılı olmamızı tavsiye eder. Ayrıca ilmi üslupta, aklı, mantıki, hissi boşluklara meydan vermeyecek şekilde sağlam bir mantık örgüsü, sistemli bir düşünce ve muhkem bir ifade, hitabi üslupta delil ve bürhanların öne çıkarılması, konunun çok defa heyecan eksenli götürülmesi, yer yer tekrarlara gidilmesi, gerektiğinde mevzunun müteradif lafızlarla beslenerek beyanın renklendirilmesi ve zaman zaman da irtifatlarda dolaşılarak söze canlılık kazandırılması gibi hususların birer esas sayılmasına karşılık, edebi üslupta, ifadelerin canlılığı, dil kurallarına tam uygunluk, Eda güzelliği, hayal zenginliği, ifrata girmeme şartıyla teşbihlere, temsillere, mecazlara, istiarelere, kinayelere yer verilmesi ve sözün fıtriliğini bozmama kaydıyla cinas, tevriye, tıbak, seca, mukabele gibi bediiyat unsurlarından yararlanılması da istihsan edile gelmiştir. Ancak her şeyde olduğu gibi Bunlarda da ifrat sözün tabiiliğini bozup beyan kefserini bulandıracağından çok defa selim zevk sahipleri tarafından yadırganacaktır. Evet, Bediüzzaman'ın da ifade ettiği gibi lafız mananın tabiatı müsaade ettiği ölçüde süslenmeli. Şekil muhtevaya göre resmedilmeli. Resmedilirken de mealin izni alınmalı. Üslubun parlak ve revanaklı olmasına önem verilmeli. Fakat gaye ve maksat da asla ihmal edilmemelidir. Hayal geniş bir hareket alanı ile desteklenmeli ancak hakikat de hiçbir zaman incitilmemelidir.